İman ile kalpleriye nurlanmış. Allah'a subhanahu ve teala hazretlerine ibadet ve secde ile adımları sürurlanmış. Dünyanın fani olup ahiretin baki olduğuna inanan ve bu kısa hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul eden hakkın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşk olanlar. Bütün beşeriyet bir kör düşmüş gibidir. Fakat oraya bir ip uzatılmış. Bu ip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 Ebedi hayatta cennetin nimetlerini ve cennetin derecatı bize bahçolunmuştur. İma eden müminleredir, müslümleredir, muhammedileredir. İman etmeyenler yahut Kur'an'ın bazı kitabı Allah'ın bazısına iman edip iman etmeyenler. Yahut peygamberler arasında kaç kalanlar, bazı peygambere inanan, bazı peygamberlere inanmayanlar. Semavi kitaplardan bazına inanan, bazına inanmayanlar, bunlar kafis halaktadır ve İslam'ın haricindedir. Elbet ki tevaat, İncil ve zebur haktır ve gerçek bir Allah kitabıdır ama ref olmuştur ahkamı ve emirleri Kur'an'da cem olmuştur. Dört kitabın manası La İlahe İllallah'tadır. Dört kitabın manası Kur'an'dadır. Dört kitabın manası Elhamdülillahi Rabbil Alemin Sure-i Fatiha'dadır. Dört kitabın manası Bismillahirrahmanirrahim'dedir. Dört kitabın manası Bismillahirrahmanirrahim'in vesindedir. Dört kitabın manası Rahim vesinin noktasındadır. Noktada insandır. Gök, yer, cennet, cehennem, hesap, kitap, melek, arş, kürsü insanları için Cennet senin için olmuştur. Cehennem de insan için halkı olmuş. Allah'a itaat eden, Allah'a iman eden, Allah yolundan yürüyenler, onlar dürüst, müstakim yoldadır. Bu nihayeti rızaya, ridvana, cennete girer. Cemalullah'a varır. Böyle yapmayanlar da helake mahcup olmuşlardır. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem sana şöyle de bulunmuş. İyi düşün, taşın ve bu dört şey gelmeden, dört, dört şeyin Ganimet olduğunu bil. Ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil. Ölünce her şey... ...nihayete ermiştir. Defteler kapanmıştır. Ancak sadaka ticariye açıktır. Yani kendinden sonra... ...bir hayır baktınsa, ...kendi elinle yaptırıp... ...kendinden sonra bir hayır baktınsa, ...o hayır devam ettiğin bir ...kitabına sevaplar yazılır. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700... ...yine... Kendi evvel bir fenalık yaptınsa, bir kimseyi baştan çıkardınsa, bir memleketleri kötülük yaptınsa, o kötülük orada icra edildiği mütteşesinin defteri, günah defterin kapanmaz. Ölsen dahi kapanmaz. O günah orada işlendiği mütteşesinin günah defterine onun bir misli kaydolur. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Allah. Ölmeden evvel hayatın kadri kıymetini değil. Vaktini ibadetle, taatla, Allah'a sevgiyle, Allah'a ibadetle geçir. Son pişanlığı fayda vermez. Kalbim temizleyerek namazı terk edenler halak olmuşlardır. Kalbimiz te temizleyerek vukarayı mahrum edenler halak olmuşlardır. Kalbimiz temizleyerek yetim mallarını yiyenler halak olmuşlardır. Onların yedikleri yetim malı değildir. Cehennem ateşidir. İki, hastalık gelmeden sana mevuttur hastalık. sıhatının kadri ve kıymetini bil. İbadet ve taatını icra eyle. Bir gün gelir, ibadet ve taata kudretin ve kuvvetin kalmaz. Hastalık gelir çünkü. Tabii bunlar gözlerinde ibret olan, kainatı ibretine bakan kişiler içindir konuştuğum sözler. Yoksa bakar gibi bakanlar bundan bir şey anlayamazlar. Hastaneye gider bakar, hastayı görür de zanneder ki hastaya mı hastalık var o hastaya? Kendine yok zanneder. Cenazenin namazını kılar da zanneder ki o kişi öldü, ondan başka öyle, kendi ölmeyecek zanneder. Akır olan kişiler bastığı yerden ibret alırlar. Basmış olduğu yer hangi mahbubun hangi mahbubenin dudağıdır ve yanağıdır. Nice padişahların kenikleridir. Bizim gibi gelmiş yaşamışlar geçmişler. Onun hastalık gelmeden sıhhatinin kıymetini bil. sıhhatliyken cenab Hakk'a ibadette bulunur. Sıhhatlı Müslüman hasta Müslüman'dan Allah'a daha sevgilidir. İbadeti daha taat'ta. Geçiyoruz. Fakirlik gelmeden zenginliğin elinde bulunan sellef-i kadir kıymetini bile savurma, israf etme sıkma da bakiller Allah'ın düşmanıdır cömertler Allah'ın dostudur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ama müsrif olma bir nokka yedir bir nokka yedir bir tanesi yere düşürme yere düşürürsen eğer onu da karıncalar yesin diye bırak Hayırlı olsun yani. Senin malından kurtlar, kuşlar, mahlukat istifade etsin. Ama müşrif olman. inlal mübezi olan, cana ihvana mübeziller, bibezler, ömürlerini bedavaya sarf edenler, günaha sarf edenler, mallarını, mülklerini içkiye, fışkiye sarf edenler onlar helakdadırlar. Bu sözlerin de yakında zahir olacak. Bunların bunların manaları hak ve hakikat olacaktır. Fakat o günün gördüğümüz vakitte Tövbe etmişsin dönmüşsün işten geçmiştir. Çünkü tövbe dövbeyi çoktan aşmış, tövbe kapıları kapanmıştır. Ölünceye kadar tövbe edebilirsin. Fakat ne vakit öleceğin malum değildir. Hemen akıllıysan hemen Cenab-ı Hakk'a mühtaç olduğun kadar Rabbine ibadet Allah'a dön, Allah'a rücu İhtiyarlı gelmeden gençliğinin kadri kıymetini bil. Tahsil et, oku, sanat öğren. Beşeriyete İnsaniyete hadim ol. İyi insan ol. Resul-i Ekrem'e layık insan ol. Allah. Hazreti Allah'a inemiyorsun madem müminin sıfatı sende, müminin sıfatı sende mi ona layık olmaya çalış. Yarın öldüğün vakitte seni musallaya koyacaklar ve soracaklar bu adamı nasıl biliyorsun diye. Halka yalan söyletme. Onlar yalan söyleyerek iyi biliriz derler. büyük altanına gülerler senin yaptıkları düşündükçe. Böyle olma sakın ha. İçin, dişin, özün, sözün bir olsun. Doğru olsun. Allah seni mağfirete, rahmete, cennete çağırıyor. Rıza'yı, redvan'a çağırıyor. Heft ve vaktini boşuna. İbadet ve daim ol ve kaim ol ki iki cihanda az yolaşın.